Dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Başlık: Laviyat karşısında Mümince Duruş. Omuzlarımızda yılların ihmali. Böyle bir ortamda bulunmayı sürdürme ancak şu şartla kabul edilebilir. İnanan bir fert olarak eğer biz, kendi renk ve kendi desenimizi işleyebilme imkanı bulabilecek veya bize o fırsat verilecekse, ancak o takdirde böyle bir mekanda kalmaya katlanabiliriz. Hatta farklı bir açıdan şunu da söyleyebiliriz, şayet biz kendi iç dünyamıza ait güzellikleri sergileyip, bir sevgi ortamı oluşturma fırsatı yakalayabileceksek gerektiğinde insanların eğlenmek ve vakit geçirmek için bir araya geldiği platformları dahi değerlendirir. İnsani derinlik ve manevi güzelliklerimizi o mekanlarda da seslendirmeye çalışırız. Burada önemli olan niyetin sağlam ve sıhhatli olmasıdır. Evet, niyetimizin saffet ve duruluğunu muhafaza şartıyla farklı kültür, farklı anlayış ve farklı dünya görüşüne sahip insanlarla bir araya gelir, onlarla aynı mekanı paylaşır ve iç dünyamızın güzelliklerini, ruhumuzun ilhamlarını muhataplarımıza duyurmaya çalışırız. Çünkü bir dönem böyle bir tavır sergilenemediğinden farklı kesimlere ulaşılamamış, ve bunun neticesinde bütün bir toplum olarak dağınık, perişan ve derbeder bir duruma düşmüşüzdür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Üzkuru ve küffu an kum, Ölmüş gitmişlerinizin iyi ve güzel yanlarını yad edin. ''Kötülüklerini sayıp dökmekten sakının.'' buyurduğundan, bu hususla alakalı daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fakat, hali hazırda el uzatılmamış ve bundan dolayı imanın, Kur'an'ın güzelliklerinden mahrum kalmış insanları gördükçe, kelamı nefsiyle bir iç sorgulamadan kendimi alamadığımı da itiraf etmeliyim. Evet, İçten içe neden deyip inliyorum? Neden afak-ı alem temaşa edilerek üzerimize düşen vazife tam olarak belirlenemedi? Neden bu önemli vazife olması gereken ölçüde kâmet kıymetine göre yerine getirilemedi? Neden böyle mühim bir mevzuda aheste revlik edildi? Neden? Neden, neden? Müellif sözlerine şöyle devam ediyor. Nedenler uzayıp gidiyor ve inanın bütün bu nedenler birer zıpkın gibi gelip gelip kalbime saplanıyor. Bütün bunları huzurunuzda dile getirirken esasında benim asıl maksadım şu derdimi ifade etmekti. Gelin. Geçmişimizi sorgulamak yerine bu korkunç vebalin bir kere daha işlenmemesi ve arkadan gelen nesillerin mahvedilmemesi için biz kendimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. İslam'ın ruhunu ikame adına heyeti içtimaiye İslamiye'den ayrılmaksızın, gerektiğinde yarı belimize kadar bataklığa girme pahasına, uzatabildiğimiz herkese ellerimizi uzatıp, Kurtarma cehd ve gayreti içinde olalım. Evet, bir taraftan Mevlana ifadesiyle ayağımızın birini sağlam zemine basıp merkezden kopmayalım. Diğer yandan da gönüllere diriliş nefretmek ve kurtarılmayı bekleyen nesillerin imdadına yetişmek için koşabildiğimiz her yere koşup olabildiğimiz her yerde olmaya çalışalım. ...ve Rahman'ın has kulları. Elbette ki bu yolda koşarken hiç beklemediğimiz, ummadığımız, hesap etmediğimiz şekilde sert, haşin, cahilce muamele ve tavırlarla karşılaşabiliriz. İşte o zaman Furkan Sure-i tavsif edilen Rahman'ın has kullarının sıfatlarını hatırlayacak ve o cahillerin laviyatına ehemmiyet vermeksizin altırış etmek sizin yolumuza devam edeceğiz. Evet Furkan Suresi'nde vakar, ciddiyet, mahviyet ve tevazu içinde yani oturuşları, kalkışları, bakışları, gezişleri kısaca bütün tavır ve davranışlarıyla müminliğe yakışır bir tavır ortaya koyan Rahman'ın kulları Şöyle anlatılır. Ve ibadur rahmanellezine yemşuna alel ardı hevnen ve izâ khatabehumul cahilun kâlû selâmen. Rahman'ın has kulları yeryüzünde alçak gönüllü olmanın örneğidirler. Ve ağır ağırbaşlı yüzleri yerde hareket ederler. Cahiller kendilerine sataşınca da Selam der geçerler. Adeta gökteki meleklerin yeryüzünde insan şeklinde temsil etmiş bir örneği olan o Rahman'ın has kulları, yürüyüşlerine, ahval ve gidişatına bakıldığında dikkatleri çekecek kadar yumuşak, kibar, nazik ve beyefendi oldukları görülür. Dışa akseden bu tavırlar onların tabii halleridir. Çünkü onlar iç dünyalarının balans ayarını zaten bu anlayışa göre kurup bu anlayışa göre ayarlamışlardır. Evet, iç ve dış dünyaları itibariyle tam bir bütünlük arz eden o ibadur Rahman Allah'ı bilmeyen veya bildikleriyle amel etmeyen o cahillerle karşılaşıp muhatap olduklarında emniyet, güven ve esenlik insanı olduklarını, kendilerinden onlara bir zarar dokunmayacağını ifade ederler ve muhatapları tahrik edebilecek her türlü tavır ve davranıştan uzak dururlar. Aslında bütün bunlar günümüz insanı için son derece önemli hakikatlerdir. Evet günümüz Müslümanları olarak bizler bu düsturları rehber edinerek, birer Mevlana, Yunus Emre ve Hazreti pir Mugan gibi hareket edip, karakterimizin gereğini sergilemeliyiz. Bu istikamette kimseyle bir kavga ve hesabımız olmadığını, gizli ajandalarımızın bulunmadığını, herkese bağrımızı açık tuttuğumuzu, ihtiyaç tekerrür eden her durumda bıkıp usanmaksızın ifade etmeli ve böylece, İslam'ın bir esenlik dini olduğunu göstermeliyiz. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programı burada sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.